Eşlerin HAYAT şirketi. Allah subhanehu ve teala insan için izdivacı meşru kılarak emretmiş. İki eşten her birine vazifeler tayin etmiştir. Özellikle erkeğin sukun bulması için kadını yaratmıştır. İş bu emir sebebiyle erkek evin dışına, kadın evin içine bakarlar. Dine dayalı edep ve usullerle hayat şirketini kurarlar. İcab ve kabulden sonra iki eşten her biri vazifesini yüklenir. Diğerinden hak talep eder. Böylece Allah Teala insanı şerefli kılmış, her şeyi insana hizmet etmesi, insanı da kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. Hayat şirketini kurduktan yani evlilikten sonra bile bile kebair haram işlemek müstesna olmak üzere iki eşten birisi yüklendiği vazifesinde hata ederse diğeri afu eder. Hüsn-ü ile Şirketin devam etmesine çalışırlar. Allah Taala, ya eyyuhanna suttu Rabbkumul, من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والإرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ey insanlar, sizi bir tek candan yaratan ve ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Emirlerini yerine getirin, yasaklarından sakının. Kendisiyle dilekte bulunmuş olduğunuz o ulu Allah'tan korkun. Emirlerini yerine getirin ve yasaklarından sakının ve akrabalık bağını sağlam tutun, kesmeyin. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir diye buyurmaktadır. Bu ayetten anlaşıldığı üzere Adem ve neslinin yaratılmasında üç kanun vardır. Birincisi خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ sizi bir tek canlıdan Adem'den yaratmış diye cümlesinin ifade ettiği Ademi yerin öz çamurundan yaratması kanunudur. İkincisi وَخَلَقَ مِنْ حَزْوَجَهُ Yarattığı canlıdan Adem'den de zevcesini çıkarıp vücuda getiren diye cümlesinin ifade ettiği ağacın gövdesinden dalın yahut meyvesinin çıkarılması gibi Adem'den zevcesi Havva anamızı çıkarıp vücuda getirmesi kanunudur. Üçüncüsü soylarından erkek ve kadınların birleşmeleri sebebiyle yaratması kanunudur. Dördüncüsü ve ce'alemin ha zevceha lieskuna ileyha Adem'in zevcesinde sukun huzur ve rahatlık bulması için de ondan zevcesini çıkarıp vücuda getirmiştir. Mealindeki ayetin ifade ettiği, İslami nikahla evlenen cinsi insandan erkeğin, zevcesinde sükunet, huzur ve istirahat bulması kanunudur. İslami nikahla bir araya gelen iki eşin arasında Allah Teala sevgi yaratır. Her sabah ev hanımı eşini işe iteler. İtelediği gibi işten sonra eve çeker. Erkek evine, yani eşinin yanına gelince, eşi erkeğin hareketinin son bulmasına, yorgunluğunun giderilmesine vesile olur ve erkek sükunet, huzur ve rahatlık bulur. Eş olmaksızın bekar, evin dışında gerek iş mahallinde, gerek işsiz dolaşmakta huzursuz olduğu gibi, eşsiz bir eve dönüşünde de dört duvar arasında, hatta yatağında kıvranır. Daha huzursuz olur. Bundan dolayı bekara eş edindin mi denilmez. Evli misin denilir. Artık iki eş İslam dinine bağlı kalarak İslam dinini tatbik etmeleri nispetinde ne miktar birbirine samimi olursa kesirlerine hareketlerine bereket gelir. Kedi köpek kavgasının yokluğu sebebiyle de huzur artar. İşte ailenin hayatı İslami tatbikat ve samimiyete bağlı kalmıştır sıla Rahim de bu huzur ve samimiyeti bulmak içindir. Ailenin temeli mesabesinde olan iki eş, evvelen ve bizzat Allah Teala'nın وَتَّقُوا <اللّٰه> Rabbinizden korkun, emirlerini yerine getirin, yasaklarından sakının, emri şerifine uyarak, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirirler, yasaklarından sakınırlar. İkinci olarak da, Allah Teala'nın emrine saygılı oldukları halde kendi aralarında wal erham akrabalık bağını sağlam tutun, kesmeyin emri şerifine uyarlar. Böylece iki eşten her biri yüklendiği vazifeyi yerine getirir. 3. olarak kendi akrabasına saygılı olduğu gibi diğerinin akrabalarına da saygılı olur ve kurdukları şirketi İslam'a uygun hoşgörü hasletiyle idame ederler. Dördüncü olarak, akrabalık bağının zedelenmesinden, kesilmesinden son derece sakınırlar. Mukavemetli hayat şirketi, iman ve sılay rahme bağlandığı gibi, şirketin de şirk, küfür, masiyet ve akrabalık bağının kesilmesiyle gerçekleşir. Aile fertleri bir tesbihin taneleri gibidir. İlahi buyruklar yani iman ve din duygusu tesbihin ipi gibidir. Aile reisi imamesi gibidir. Aile reisi ve himayesi altındakilerin dinleri kuvvetli olduğu nispette fertler şefkat ve merhametle kenetleşir, bir araya gelir, muntazam olur. Bu da marufu, Allah ve onun Resulünün hoşnut olduğu ameli emretmekten münkeri, Allah ve onun Resulünün hoşnut olmadığı fenalıkları yasaklamaktan başkasıyla olamaz. Aile fertleri ne kadar nasihat ve öğüdü kabul etmekle Allah Teala'nın emirlerini yerine getirirlerse, kurdukları hayat şirketleri o derecede bereketli olur, huzur kazanır. Tesbihin iki tanesi sıkıştığı takdirde birbirini kırdığı gibi aile fertlerinden iki fertle Birbiriyle cedelle çekiştikleri takdirde çekişmeleri sılay rahim bağının kesilmesine sirayet edebilir. Tesbihde olduğu gibi kırgınlık onlarda kalmaz. Kadın ve erkek tarafına sirayet eder ve böylece hepsi bozgunluğa uğramış olur. Bozgunluğa uğrayınca münkeri, Allah ve onun Resulünün hoşnut olmadığı fenalıkları emrederler. Marufu, Allah ve onun resulünün hoşnut olduğu ameli yasaklarlar. Derken kurdukları hayat şirketleri heder olmuş olur. Onun için ayet-i kerimede önce Allah Teala'dan korkulması, sonra akrabalık bağının ulaştırılması emredildi. Hadis-i şerifte "Men asbaha ve hemmuhu Allahi, feleysa minallahi ve men asbaha la yehtemmu bilmuslimina feleysa minhum" وَمَنْ اَعْتَ الذِّلَّةَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَلَيْسَ مِنَّا Kimin azim, amaç ve maksadı Allah'ın dininden başkası olduğu halde sabahlanırsa, Allah'ın dininden değildir. Müslümanlara ehemmiyetle azim ve amaçlarını bağlamadığı halde sabahlanan kimse de, Müslüman topluluğundan değildir. Kim de tiksinmeksizin, kalben boyun eğerek nefsine zillet verirse, Dünya işlerinde nefsini zillete sokarsa bizden değildir. Diğer bir hadisi şerifte: "Ma amana bi men ba ta şabaana ve carihu jaa'un ila janbihi ve huve bihi." Komşusunun açlığını bildiği halde tok yatan kimse kamilen bana iman etmiş değildir. Başka bir hadisi şerifte: "Leysel mu'minu ellezi yesba'u ve carihu jaa'un ila janbihi." Yanı başındaki komşusu aç olduğu halde karnını doyuran gerçek mümin değildir, buyrulmaktadır. Binaen aleyh, her sabah zikir ve dua ile aile fertleri vazife başına giderler. Akşam olduğu zaman vakit namazlarını kılar ve yemekten sonra aile reisinin bulunduğu yere toplanıp bir araya gelirler. Yalan, uydurma ve gıybetten sakınmak şartıyla, dışarıda çalışma zamanlarında dikkati çeken olaylardan, günlük mühim hadiselerden, alışveriş ve vazifeyi yapmak esnasında ne gibi garip şeylere rastladıklarından, öz ve kısa olarak bilgi vermekle büyüklerini haberdar ederler. Büyükleri de toplumu ilgilendiren hizmetlere onları teşvik eder. Helalden kazanmalarını emreder. Topluma zarar veren her şeyden ve özellikle, ribat ve malayandan sakındırır. Ertesi günkü vazife taksimini programlar. Gerek kendi aile fertlerine, gerek toplum fertlerine en faedeli yolları gösterir. Ve Allahümme iqsim lena min khashyetik ma tahulu bihi baynana ve bayn maasiika ve min taati kuma tubelliguna bihi cenneteke ve min el ma bihi aleyna masaibed dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤثر علينا Allahümme bizimle masiyetin arasına engel olabilecek korkuyu bize nasip buyur. Bizi cennetine ulaştıracak taati bize üstün maksat kıl. Ve dünyevi musibetleri bize kolaylaştıracak şeylerden kesin inanç ve yekini ver. İşitmekliğimizden, görmekliğimizden, kuvvetimizden bizi yaşattığın müddetçe faidelendir. Bize vermiş olduğun bu mutluluğu mirasçılarımıza da ver. Bize zulmedenleri bizden korkut. Bize düşmanlık edenlere karşı yardım et. Dinimizde bize musibet ve belaları verme. Dünyayı bize en büyük dert ve ilmimizin onda nihayet bulacağı maksat kılma. Bize merhamet etmeyecek kimseleri bize musallat kılma. Allahumme, Müslüman olarak, cemaat olarak, mezhep olarak, Meşrep olarak, iyal olarak, hısım ve akraba olarak bizi çoğalt, bizi eksiltme, bizi şerefli kıl, alçaltma, nimetlerini bize ver, bizi mahrum etme, bizi gayrimize hakim kıl, gayrimizi Müslüman olmayanı bizden yükseltip hakim ve galip kılma, bizi zatından razı kıl, sen de bizden razı ol. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اللهم رزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم فكما رزقتني مما أحبه فاجعله قوة لي فيما تحبه اللهم وما زويت عني مما أحب فَجِعَلْهُ فَرَاغَلْ fi ف۪يمَا تُحِبُّ Allahümme, senden sevgini isterim. Seni sevenlerin sevgisini isterim. Beni sevgi ve aşkına ulaştıracak ameli isterim. Allahümme, sevgini bana nefsimden, ehlimden, soğuk sudan daha sevgili kıl. Allahümme, sevgini bana rızık kıl. Nezdinde sevgisi bana faide verecek kimsenin sevgisini de ver. Allahumme sevdiğim şeyler ile beni rızıklandırdığın gibi onu sevdiğin şeylerde bana kuvvet kıl. Allahumme sevgiden benden kaydırdığın şeyleri sevdiğin şeylerde bana amaç, dayanak kıl. Gibi duaları okuduktan sonra istirahate çekilirler. Hadis-i şerifte Hatrem kabilesine mensup bir adam diyor ki: Eteytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. هو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال نعم قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الإيمان بالله قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم صلة الرحم قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكري. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله. قال الاشراك بالله. قال قلت يا رسول الله ثم مه. قال ثم قطعة الرحيم. قال قلت يا رسول الله ثم مه. ثم الأمر بالمنكري والنهي عن المعروف. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Etrafında ashabı da bulunuyordu. Ona, sen hakikaten ben Allah'ın Resulüyüm diyormuşsun, doğru mu dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, Allah'a en sevimli amel nedir diye sordum. Allah'a imandır buyurdu. Ben, sonra ne ya Resulallah dedim, sıla-i rahimdir buyurdu. Sonra ne ya Resulallah dedim. Ma'rufu, Allah ve onun Resulünün hoşnut olduğu ameli emretmek, münkeri, Allah ve onun Resulünün hoşnut olmadığı ameli yasaklamaktır buyurdu. Ben, hangi amel Allah'ın en çok gazabına sebeptir diye sordum. Allah'a eş koşmaktır buyurdu. Ben, sonra ne ya Resulallah dedim. Sılayı rahmi kesmektir buyurdu. Ben, sonra ne ya Resulallah dedim? Münkeri, Allah ve onun Rasulünün hoşnut olmadığı ameli emretmektir. Marufu, Allah ve onun Rasulünün hoşnut olduğu ameli yasaklamaktır buyurdu. Akrabalık bağının sapasağlam, mukavemetli olması için aile reisi ve fertleri birbirlerine daimi bir surette emri maruf ve nehyanil münker vazifesini yapmalıdırlar. Ta ki dini duyguları zayıflemesin ve akrabalık bağı bozulmasın. Kopan tesbih taneleri gibi dağılmasın. Görüldüğü gibi hadisi şerifte imandan sonra en üstün amel sılay rahim sayılmıştır. Böylece şirkten sonra en büyük zarar akrabalık bağının kesilmesi ve münkeri, Allah ve onun Rasulünün hoşnut olmadığı ameli emretmek, marufu, Allah ve O'nun Rasulünün hoşnut olduğu ameli yasaklamak sayılmıştır. Ebeveyne nazaran, evlatlarına güzel isim takmalarının, helal yedirmelerinin, annenin süt emdirmesinin, sünnet ettirmelerinin, terbiye etmelerinin ve şer'i bir durum olmaksızın hediyede evlatlarını eşit tutmalarının, birini diğerinin gözünden düşürmemelerinin, aralarındaki tabii kıskançlıklarını alevlendirmemelerinin, farzları öğretmelerinin, evlatlarını hırsızlık yapmaktan, kız olduğuna göre açıklık saçıklık gibi haram ve kebair işlemekten tiksindirmelerinin, ilim, sanat yahut ticaret mesleklerinden biriyle yetiştirmelerinin, evlilikte şeref ve dini ön plana alarak yardım etmelerinin adı, el bir ve el ihsan'dır. Aynı zamanda evlada nazaran da ebeveynlerine son derece sevgi ve saygıda bulunmalarının, ebeveynlerinin nasihat anlarındaki azarlamalarından kırılmamalarının, onların istek ve arzularını yerine getirmelerinin, ebeveynlerinin şan şerefini düşünüp fenalıklardan uzak kalmalarının, sevdiklerini sevmelerinin dostlarını tanımalarının, nefret ettikleri şeyleri bırakmalarının adı elbir ve elihsandır. İkisinin birleşmesine maruf denilmektedir. Marufun bir kanadı ihsan, diğer kanadı birdir. Marufu işleyene tekil olarak elber, çoğul olarak El-Ebrar yani aynı zamanda elmuhsin denilmektedir. Ma'rufun zıttına münker denilmektedir. Münkerin bir kanadı fısk, diğer kanadı fucurdur. İşleyene facir ve fasık denilmektedir. Şer'i şerif bu kelimeleri ıstılah edinerek her yerde kullanmaktadır. Allah Teala da Kur'an-ı Hakim'de bu ali vazifeleri yerine getirenlere ebrar demekle onları sevmiş ve övmüştür. binaa Aley anne babanın evlatlarıyla birlikte yani ailenin ebrar olabilmeleri için helal yemekte, yedirmekte, süt emdirmekte, terbiyede aşırı titiz olmaları gerekir. Ta ki dünyada mutluluk ve tayibe hayata, ahirette de ebedi saadete kavuşmuş olabilsinler. Ayeti i kerimede وَالْوَالِدَاتُ يُرُضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَيُّتِمَّ الرَّضَاعَ وعلى المولود له رزقهن وكسفتهن بالمعروف ان لئر çocuklarını 2 tam yıl emzirirler bu hüküm emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir onların beslenmesi ve giyimi mağruf olarak baba tarafına aittir buyrulmaktadır hadisi şerifte de innema semmahumu llahu ebraran leennhum beru l'abaa ve l'abnaa kema en li validike aleyke Kedaliki veledi ki aleyke Allah Teala'nın Kur'an'ı hakimde onları ebrar, en hayırlı insanlar diye isimlendirmesinin sebebi, onların Sıla-i rahim sebebiyle babalarına, evlatlarına iyilik yapmalarıdır. Babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi, evladının da senin üzerinde hakkı vardır. Buyrulmaktadır. Ve nitekim diğer bir hadisi şerifte, men la yarham la yurham. Merhamet etmeyen kimseye merhamet edilmez buyurulmaktadır. Terbiyenin başlangıcı olarak merhametten biri de çocuklara verilen sözün yerine getirilmesidir. Hadis-i şerifte اَحِبُّ السِّبْيَانَا ve وَاِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ فَفُو لَهُمْ لَا يَرَوْنَ اِلَّا اَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ Çocukları sevin, onlara merhamet edin, düşürmeyin, öldürmeyin, besleyin. Onlara bir sözde bulunduğunuzda sözünüzü yerine getirin. Çünkü muhakkak onlar sizin onları rızıklandırdığınızdan başkasını görmezler buyurulmaktadır. Bu hadisi şerifteki, Onlara bir sözde bulunduğunuzda sözünüzü yerine getirin cümlesi büyük bir ihtardır. Mesela çocuğuna, Sana şu oyuncağı alacağım deyip de sonra almayan ebeveyn çocuğunu yalana alıştırmıştır. Hadisi şerifte, Kimin yanında bir çocuk varsa ona çocukluk muamelesi yapsın buyurulmaktadır. Yani çocuklaşsın ki rahatlıkla edeplendirsin demektir. Azametiyle birlikte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çocukların seviyesine inerek torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i sevmiş, onlarla oynaşmış, bu esnada talim ve terbiyeyi ihmal etmeden onlara sevgisini bildirmiştir. Bu hadisi düstur edinmeyen, çocuğunun ihtiyacı zamanında feryadını duymayan ana baba, çocuğunun merhamet duygusunu kesmiştir. Sevgisini, öpmek, okşamak gibi şeylerle bildirmeyen ebeveyn, çocuğunun ana baba sevgisini kesmiştir. Çocuk kucaklandığı nispette ebeveyninin ocağını tamir eder. Atılıp da kucakta merhamet görmeyen çocuk da baba ocağını tahrip eder. Nitekim bedevilerden bir kabile, Peygamberin yanına gelmişler. Onlardan birisi, Ey Allah'ın Resulü! Çocukları öper misiniz? Ama biz öpmüyoruz, demiş. Bunun üzerine Rasulü Muhterem, اَوَا اَمْلِكُ Allahu azza اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ min مِنْ قَلْبِكَ rahme». Aziz ve yüce olan Allah, kalbinden merhameti çıkarınca, ben sana ne yapabilirim? diye cevap vermiştir. Yani şimdi sen çocuğuna şefkat ve merhamette bulunmazsan, İleride çocuğun sana saygı ve sevgide bulunmazsa ben ne yapayım? Nesebin tanınmasının sebebi, diğer ifadeyle yakın akrabaların tanınmasının illeti, yardımlaşma, şefkat, merhamet, saygı ve insanlığa değer vermekten ibaret sılay rahimdir. Bu da beş vazifeyle gerçekleşir. 1. Mesela hadisi şerifte, اِحْفَظُوا اَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا اَرْحَامَكُمْ fâ innehu lâ bi'r-rahimi izâ qarabat ve in kânet ve lâ ve in kânet qarîbeten rahmin âtiyetun yawm el-kiyâmeti amâma Kendilerine yardım etmek için yakın akrabalarınızı hatırınızda tutup hıfz edin. Gerçek şu ki sıla yapılınca akrabalıkta uzakta olan yakın olur. Rahim ve sıla terk edilince, akrabalık yakın da olsa uzak olur. Rahimden ibaret akrabalık bağı, kıyamet gününde sahibinin önüne açık seçik konuşkan bir şahıs gibi çıkar. Sahibi sılada bulunmuş ise Lehinde akrabalık bağını kesmişse, aleyhinde şahitlik yapar, buyurulmuştur. Demek bir rahimde birleşen her mümin, aslını, dedelerini, ana babasını, taraflarını, amca, hala, teyze ve dayılarını, kardeşlerini, faslını, kendi çocuklarını bilip haklarını tanımalıdır. Bildikten sonra ona son derece önem vermelidir. Zaten nikah ve miras meseleleri bunun içindir. Demek toplum hayatının refahı, akrabalık bağında, akrabalık bağının da temel ve esası, ehemmiyetle sılay rahmi bilmektedir. Bundan dolayı Hazreti Ömer hutbelerinde şöyle buyururlardı. Ey Müslümanlar! Akrabalık alakasına önem vermek için, nikah ve miraslarda adaleti gözetin ve nesebinizi bilin. Çünkü bu farzdır. Neseplerinizi öğreniniz. Kavmiyetçiliğe girmek sizin, yakınlarınıza iyilik ve ihsanda bulunun. Allah Teala'ya yemin ederim ki, insanla kardeşi arasında ilgi ve büyük alaka bulunmaktadır. Eğer her insan bunu bilseydi, aralarında bu ilginin bozulmasına son derece engel olacaklardı. Artık Allah'tan korkun, nesebinizi hıfzedin, adaleti gözetin ve yakın akrabanıza da yardım edin. Hazreti Ömer, Allah Teala'ya yemin ederim ki, insanla kardeşi arasında ilgi ve büyük alaka bulunmaktadır buyurmasıyla, dede, Nine, baba, amca, anne, hala, teyze, kardeşler ve bunların çocuklarından her büyüğün küçüğüne şefkat ve merhametle, her küçüğün de büyüğüne saygı ve büyüklük değeri vermekle kenetleşmesinin yani sılay rahmin kadrini bilin, değer verin. İş böyle kenetleşme, hem topluma huzur ve refahı, tayibe hayatını, hem de ahirette ebedi saadeti kazandırır demek istiyor. İlgi alaka, yani sılay rahim de bundan ibarettir. Hazreti Ömer, eğer bunu bilselerdi, aralarında bu ilginin bozulmasına son derece engel olurlardı. Demekle de akrabalar arasındaki ilgisizlikten, alakayı sılay rahmi kesmekten sakındırdı. Zira ilgisizlik, ebedi saadeti ele geçirme fırsatını kaçırtır. İnsanı nifak ve şirke sokar, zulme sevk eder. Hadisi i şerifte "Sılman qata'aka ve ahsin ila men asa ve kulil hakka ve law Senden sıla kesene sıla et. Sana kötülük edene iyilik yap. Hak ve doğruyu söyle, aleyhinde olsa bile diye buyurulmaktadır. Yani yakınların nifaka sevk edecek dedikodu, ribeti yaparlarsa dede de nine Baba, amca, anne, hala, teyze, kardeşler ve bunların çocuklarından her büyük küçüğüne şefkat ve merhamet etmezlerse, her küçük de büyüğüne saygı ve büyüklük değeri vermezlerse dahi, sıla-i rahmin kadrini bilmezlerse dahi, yine de bunların aksine sen, senden sıla kesene sıla et, sana kötülük edene iyilik yap, hak ve doğruyu söyle, aleyhinde olsa bile. Er geç Allah Teala sana yardım edecektir ve sen galip olacaksın demektir. Hükema da, sana muhalefet eden çevreyi sen iyilikle kucakla. Çevre seni kendine uydurmazlarsa, mecbur kalıp sana uyacaklardır demişler. 2- Her büyüğün küçüğüne şefkat ve merhametle, her küçüğün de büyüğüne saygı ve büyüklük değeri vermekle kenetleşmesi, iyal fertlerinin bilgilendirmesine ve bilgilenmesine bağlı kalmaktadır. Çocukların şefkat, merhamet ve sevgiyle kucaklanması ve edeplendirilmesi de alakadarlıktan ibarettir. Hadisi şerifte, Ekrimu evladekum ve ahsinu edebhum. Serbest bırakmaksızın sebatla çocuklarınızı kabiliyetlerine göre terbiye edin, yetiştirin ve onları güzelce edeplendirin. Buyurulmaktadır. 3. Her büyüğün küçüğüne şefkat ve merhameti, her küçüğün de büyüğüne saygı ve büyüklük değeri vermesi, bilgi üzere bilgilendirmeye ve bilgiyi kabullenmeye bağlıdır. İş bu kabulün adı ameldir. Bilgilendirme ve bilgiyi kabul etmekle insan cevherleşir, bırakmakla canavarlaşır. Üç göbekte birleşen aile fertleri, aile reisinin idaresi altında veyahut mustakilen, helal ve haram bilgilerini öğrenirler ve öğretirler. Müslüman hem kendi nefsinden hem de idaresi altında olanlardan, idaresi altında olmasa dahi onunla düşüp kalktığı akrabadan, onunla düşüp kalkmasa bile komşusundan sorumludur. Çünkü dinlerini öğrenip komşularına öğretmeyen Eş'ari kabilesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zemmedilmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve gelerek komşularına öğreteceklerini taahhüt etmişler. Böylece yakalarını kurtarmış ve kemale ermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutba okurken Müslümanlardan bazı taifeleri övmüş, hayırla yad etmiş, sonra şöyle buyurmuştur. Mebe'u akvamin la yufakihun jiranahum ve la yuallimunhum ve la ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعجلنهم العقوبة ثم نزل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 فامهلهم سنه ليفقهوهم ويعلموهم ويعيدوهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه لو ان الذين كثروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون oluyor şu kavme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 yani alimleri, bilgi sahipleri öğretmemekle, ikinci kısmı yani bilmeyen cahil tabaka öğrenmeyi kabul etmemekle zemmedilmiştir. İş bu hadise eşarilere ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Akabinde şöyle dediler. Ya Resulallah, bir kavmi hayırla zikrettin, bizi ise şerle zikrettin. Bizim hatamız nedir?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 Farz-ı Ayn olarak hükmü kıyamete kadar baki kalmaktadır. Demek kişinin umursamaması, neme lazım demesiyle, işi ehven görmesiyle, çoluk çocuğuna dini terbiye ve talimde kusur yapmasıyla, dini kemil bulmaz, bilakis zayıflar, zedelenir. Önce din adamlarının yanına gidip, din öğrenme usullerini, itikadı, ibadeti, sonra peyderpey, Tedridi olarak haramın haram itikat edilmesinin ve haramdan sakınılmasının dini bir vecibe olduğunu, büyük ehemmiyet taşıdığını öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz. Ki dinimiz kemil bulsun. Çünkü salih amelin başlangıcı, salih amel işleyen bilgin zevatlardır. Onları aramak, haklarına riayet etmek de dindendir. 4. Ehemmiyetle Aile fertleri bilgilenmek ve bilgilendirmek esnasında küçüklere, büyüklere, kaza-kader meselelerinden öncelikle tevhid, yekin, tevekkül ve marifet olmak üzere dört hasleti öğretmelidir ki aile fertlerinden biri şek, şüphe ve şirke girmemiş olsun. Hadisi şerifte Ya gulamu, inni uallimuke kelimatin ihfezillâhe yahfezke. اخفذ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أي جنج. Gerçekte ben sana birkaç kelime öğretmek istiyorum. Allah'ın yasak ettiği ve rıza göstermediği şeylerden korun. Allah da seni korusun. Allah'ın şer'i hükümlerini koru. Daimi bir surette önünde yardımını bulursun. Bir şey dilediğin zaman Allah'tan iste. Herhangi bir yardımı dilediğin zaman sadece Allah'tan yardımı talep et. İyiden iyiye bil ki tanımış olduğun toplum, herhangi bir şeyle sana bir menfaati dokundurmak üzere ittifak etseler bile, Allah'ın lehinde yazmış olduğu şeyden başkasıyla sana bir menfaat veremezler. Böylece zarardan bir şeyi sana dokundurmak üzere ittifak etseler, asla Allah'ın sana yazmış olduğu şeyden başka bir zararı dokunduramazlar. Kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuştur buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahfezillâhe yahfezke Allah'ın yasak ettiği ve rıza göstermediği şeylerden korun. Allah da seni korusun buyurmasıyla i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'ya tevhidin suretini izah etmiştir. Şöyle ki, Evvela her mümin Allah azze ve celle'nin kudretinin şumullü olduğuna, her mahlukun da kendisi gibi zayıf, ve Allah Teala'ya muhtaç olduğuna hükmeder. İnanır ve kendini Allah Teala'nın kontrolü altında bulundurur. Sebeplerin Allah Teala'nın idaresi altında olduğuna hükmeder. Allah Teala'nın kulunun aleyhindeki sebepleri lehine döndürmeye güçlü olduğuna inanır. Allah Teala'nın sebepleri kulunun lehine döndürmesinin adetinden biri olduğuna hükmeder. Böyle inanmasıyla yani Allah Teala'nın hakiki fail ve hakiki müessir olduğuna hükmetmesiyle, kulun tevhidi gerçekleşmiş olur. İhfezillâhe tejidhu tucâheke Allah'ın şer'i hükümlerini koru. Daimi bir surette önünde yardımını bulursun. Buyurmakla, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya sebeplere sarılmakla beraber, sebeplerin tesirine inanmamasını ve sebeplerin Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatlarının tasarruf ve inişine alet ve vasıta olmasını öğretmiş, buna inandığı zaman her anda Allah'ın yardımının kendisiyle beraber olacağını izah etmiştir. Böylece sebeplerin tesirine inananlar, şirke girdikleri için ceza olarak Allah Azze ve Celle'nin de Onları sebeplere havale edeceğinin adetullah'tan biri olduğuna işaret etmiştir. Bin netice tevhide inanan muvahhid Allah Teala'nın kudretine inanır. Sebepleri kullanır. Tesirini, sarfını nazar eder. Müşrik ise aksine Allah Teala'dan gafil kalır. Sebeplerin müessir ve fail olduğuna inanır. Büs bütün kendini Allah Teala'ya teslim edenin Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Halik, yaratıcısı olduğuna hüküm edenin, asla sebeplere meyletmeyeceğini, bütün ihtiyaçlarını sadece Allah'tan isteme yolunu, اِذَا elte fes اللّٰهَ Bir şey dilediğin zaman, Allah'tan iste buyurmakla tevekkülü öğretti. Bütün sebepleri terk etmek, teslimin en ali derecesi ve tevekküldür. Aşağı olan derecesi ise, Hasta olan bir kimsenin Allah Azze ve Celle'den sıhhati, şifayı dilemiş olduğu halde Eşşafi Celle Celaluhu isminin tasarrufunun inişi için vasıta olan doktora gitmesi, Allah'tan şifayı dilemesi, sıhhati buldu ise şifanın Allah'tan geldiğine hüküm etmesi, bulmadı ise kendini Allah Teala'ya teslim etmesi ve gelen belayı sabırla kucaklamasıdır. Böylece fakir bir kimse Allah Azze ve Celle'nin el Gani, Celle Celaluhu, Er-Rahman Celle Celaluhu isimlerinin iniş ve tasarrufları için sebep olan zengine gidip Allah Teala'ya kalben ve ruhen yalvarır. Zengin isteğini verdiyse Allah Teala'nın verdiğine hüküm eder. Zerre kadar mahlukuna meyletmez. Vermediği takdirde de zerre kadar zenginden kızmaz. Allah vermedi diye inanır, hüküm eder. İşte tevhid yolunu ve kadere teslimiyeti, tevekkülü tekrar olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ize esta'anta faste'in billahi. Herhangi bir yardımı dilediğin zaman sadece Allah'tan yardımı talep et. buyurmakla öğretti. Tevekkülün ali derecesiyle adi derecesi arasında fark birinci surette sebeplere asla sarılmaması, ikinci surette ise sebeplere sarılmış olduğu halde yine Allah Teala'dan istemesidir. Doğrusu tedbiri almakla beraber işi Allah Teala'ya havale etmesidir. Birinciye tevfiz, ikinciye tevekkül makamı denilmektedir. Tevfiz, enbiyai izam ve evliyai kiramın makamıdır enbiya-i izam hakkında sebepleri iptal eder. Bunun adı mucizedir. Mucize, Allah Teala'nın enbiya'ya karşı gelenleri aciz bırakmasıdır. Allah Teala, evliya-i kiramın hakkında sebepleri iptal eder. Bunun adı keramettir. Yani Allah Teala'nın veli kuluna ikram etmesidir. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mezkur olan iki hasleti doğrusu yakin derecesinde tevhit ve tevekkülü velem ennel ummete le ictemat ala an yanfauku bi şeyin lem yanfauku illa bi şeyin kad katabehullahu leke ve in ictemu ala an yadurruke bi şeyin lem yadurruke illa bi şeyin kad katabehullahu aleike iden iyye belki tanımış olduğun toplum herhangi bir şeyle sana bir menfaati dokundurmak üzere ittifak etseler bile Allah'ın lehinde yazmış olduğu şeyden başkasıyla sana bir menfaat vermezler. Böylece zarardan bir şeyi sana dokundurmak üzere ittifak etseler, asla Allah'ın sana yazmış olduğu şeyden başka bir zararı dokunduramazlar. Buyurmakla, Allah-u Teala'nın hüküm ve takdirine teslim olmayı da, Rufiatil aklam ve ceffetil suhuf. Kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuştur. Buyurmakla tekrar izah etti. İcaffi Allah tejdhu amamak. Tegraf ile Allah ile rahat, yarifk ile şiddet. Ve öğrenin ki, ne hata etti, o da seni etmez. Ne yaraladı, o da seni yaralamaz. Ve öğrenin ki, nazar ile sabır, ve nazar ile kırba, ve Allahın şeri hükümlerini koru. Daimi bir surette önünde yardımını bulursun. Sıhhat ve rahatlık anında Allah'a kendini tanıt, sevdir. Şiddet ve bela anında seni tanısın, sevsin. İyiden iyiye bil ki ilahi hüküm ve takdirinden senden geçen belalar kesinlikle sana isabet etmez. İlahi hüküm ve takdirinden sana isabet eden belalar kesinlikle senden kaymaz. İyice bil ki Allah Teala'nın yardımı sabırla beraberdir, sevinç dertle beraberdir ve gerçekte kolaylık ve genişlik darlıkla beraberdir buyurmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek tevekkül ve marifeti öğretmiştir. Yani sıhhat ve boş vakitlerde taat ve ubudiyeti izhar etmekle kendini Allah Teala'nın meleklerine tanıt onların şefaati sayesinden darlık ve bela anlarında Rabbin onları imdadına göndersin. İyice bil ki Allah-u Teala'nın yardımı sabırla beraberdir, sevinç dertle beraberdir ve gerçekte kolaylık ve genişlik darlıkla beraberdir. Kulun Allah-u Teala'yı tanıması, avam ve havasa nazaran iki kısımdır. Avama nispetle marifetullah, allah Teala'nın vahdaniyetine, rububiyet sıfatlarına kalben ve ruhen imanla beraber ikrardır. Ve bu, allah Teala'nın hüküm ve takdirine razı olmanın ve tevhidin aşağı derecesidir. Havassa nazaran, masivadan büsbütün ayrılmak, sadece allah Teala ile beraber olmak, ismini söylemekle tuma'nînet, sükûnet bulmak, masiyetin arzulanması anında zatının yahut esmasının yahut fiili tecellilerinin nurlarını müşahadeyle utanıp bırakmaktır. Ve bu Allah Teala'nın hüküm ve takdirine razı olmanın ve tevhidin ali derecesidir. Aynı zamanda Allah Teala'nın kulunu tanıması da avama nazaran ilmiyle kulunun gizli ve aşikar his ve niyetlerini bilmesi, ihlas ve ameline muttali olması, havasa nazaran Kulunu sevmesi, onu mukaddes huzuruna yaklaştırması, yalvarışlarına icabet etmesi, şiddet ve belalardan kulunu kurtarması yahut kurtarmadığı takdirde belayı kucaklamaya güç vermesidir. Hasılı aile fertleri dünyada tayyibe hayata, ahirette ebedi saadete ulaşmak için bilgi, ilmi çoğaltırlar ve onunla amel ederler. İlim çoğaldıkça Allah korkusu ve sevgisi kalbe yerleşir. Bunun için hadisi şerifte Taallamul ilme ve allimuhu'n nase. Taallamul ferayde ve allimuhu'n nase. Taallamul Kur'ane ve allimuhu'n nase. Fe inni mru'un maqbudun ve'l ilm seykbedu ve tadhharu'l fitanu hatta yahtelifa isnan fi fariidatin la yecidani ahadan yefsilu beynehuma. Dini ilimleri öğrenin, onu halka da öğretin. İslam'ın farz kıldığı ilimleri öğrenin, onu halka da öğretin. Mirasla ilgili ilimleri öğrenin, onu insanlara da öğretin. Kur'an'ı öğrenin, onu insanlara da öğretin. Çünkü muhakkak ben kabz olunacak bir kişiyim. İlim de kabz olunacaktır. Fitneler açığa çıkacaktır. Nihayet bir farz hususunda... ''Mirasçının payı hakkında iki kişi ihtilafa düşecekler. Aralarından da hüküm edecek bir kimseyi bulamayacaklar.'' buyurulmaktadır. Evet, bu olmuştur. Bir vilayette ya bir kişi bulunur, güzelce yaşamış olduğu halde ilmi bilen, yahut da hiç. Onun için her şeyden önce, dini bilgileri öğrenmek, Kur'an'ın hükümlerini öğrenmek, manası bilinsin bilinmesin, Kur'an-ı hakimi tilavet etmek gerekir. Bütün bunlar Allah'a kavuşmak içindir. Aksi takdirde dünyada geçimi temin etmek için öğrenilen ilim daima aleyhtedir. Nitekim hadisi şerifte, men talbe la ilmel yujer yehi alimaa, au lumari yehi wujuhan nasi nara. Her kim haksız yerde başkalarının sahih delillerini çürütüp itikadını bozmak, alimlerle münakaşa etmek, zayıf akıllılarla mücadele etmek, halkın yüzlerini kendisine çevirmek için ilmi talep ederse, şüphesiz allah Teala onu ateşe sokar buyurulmaktadır. 5. Hüsnü niyeti, bilgilenme ve bilgilendirmeyi ve yuvayı bozucu her türlü tehlikelerden sakınılmalıdır.